كثروا ذكر الموت فما من عبد اكثر ذكر الموت الا احيا الله تعالى قلبه ويسر عليه الموت وقال في حديث اخر اكثروا ذكر الموت فان ذلك تمهيس للذنوب وتزهيد في الدنيا Allahu Teala hazretleri kıldığınız namazları yaptığınız ibadet ve taatleri Rahmetine, mağfiretine, ikramına, ihsanına vesile eylesin. Hacetlerinizi, dualarınızı kabul eylesin. iki cihanın hayrına cümlemizi, cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından okuyacağız. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlanmazdan önce bilhassa ve öncelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve hazretlerinin ruhu baki için sonra onun cümle alinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için ve ümmet-i Muhammed'in ve mürebbileri olan ulema-i meşahi meşah-i ruhları için kendisinden feyze aldığımız hocalarımız ve hasretten Muhammed Zahid-i Bursavi hocamızın ruhu için eserini okuduğumuz Gümüşhaneli Hazretlerinin ruhu için bu eserdeki hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan alimlerin ve ravilerin ruhları için bu beldelere etmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, ecdadımızın ruhları için, bu camiyi yaptıranların, yapılmasına masraf edenlerin, yardım edenlerin, geçmişlerinin ruhları için, cümle sair, ashab-ı hayrat ve hasenatın ruhları için, içinde bulunduğumuz beldenin evliyaullahı ve beldenin medar-ı iftiharı, Taceddin Sultan ve Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin ruhu için, ve sair müminin müminatın ruhlarının şad olması, biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, sevdiği amelleri işleyip huzuruna, sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. anlatmak istiyoruz. Bu peş peşe gelmiş iki hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bize ölümü düşünmeyi çok eylememizi emretmiş. Birinci hadis-i geçen, geçen haftadan hatırlayacağınız üzere nasıldı? Ekserü zikrel mevt. Ölümü hatırlamayı çok eğleyiniz. Çok çok ölümü düşününüz. Neden? Tamamen abdül ekserü zikrahu hiçbir kul yoktur ki ölümü çok çok düşünsün de illa ahyi Allahu taala kalbahu Allah onun kalbini ihya eder. Yani başka türlü bir durum olmaz. Kalbi kalbi dirilir. Çünkü kalplerde malum, kalp dediğimiz şey gönül. Onlar da ölüyor. Ayakta dolaşıyor insan ama kalbi ölmüş oluyor. Yani iç alemi, vicdanı, efendim, e, aklı selimi, efendim, e, dumura uğramış oluyor. Çalışmıyor. Hakkı söylüyorsun kabul etmiyor. Efendim etrafına ibretle bakmıyor. Etrafında dönen hadiselerden kendisine pay çıkartmıyor. Hareketlerini tanzim etmiyor, kendisinin faydasının zararını bilmiyor. Yani ölü nasıl kendisini koruyamazsa, ölü'nün kolunu kesseler, kafasını koparsalar, hiçbir şey, bir şey yapamaz. Kendisini mahvedecek şeylerden kendisini korumuyor. Bilakis cehenneme götürecek şeylere saldırıyor, devam ediyor. Neden? Kalbi ölü, gönlü ölü. Gönlünde nur yok. Gönlünün gözü kapattır, kapanmış, kör görmüyor. İşte. Böyle bir kalp nasıl dirilir? Ne yapmak lazım? Ölümü çok yaptığı zaman kalp dirilir. Canlanır. Nasıl böyle ölgün bitkin bir nebata dibine su verdiğin zaman güneşte kalmış iki gün üç gün dibi taş gibi olmuş çatır çatır toprağı çatlamış. Yaprakları böyle buruşmuş solmuş yeşilliği bile sararmaya yüz tutmuş böyle salmış kendisine. veriyorsun. bir gece geçiyor. Ertesi gün bakıyorsun canlanmış yaprakları pırıl pırıl olmuş. Onun gibi olur insanın gönlüde. İnsanın gönlüde Allah'ın zikriyle ve ölüm düşüncesiyle dirilir. Onun için ecdadımız, alimlerimiz, yani ilmiyle amil olan, gö gönül gözü açık olan, Allah'ın sevgili kulu olan, evliyaullah olan alimlerimiz ne demişler? Ölümü çok düşün. Rabıtayı mevk diyorlar, tasavvufta bir şey var. Nereden çıkmış bu? İşte hadis-i var. Hadislerden çıkmış. Çünkü dervişe, tasavvuf erbabına, mümin-i kamile ne lazım? Canlı bir gönül lazım. Öyle bir gönül olduğum bir işe yaramaz ki. Ölmüş, içinde hayat yok. O adamda hayat yok diyorlar, hoşuma gidiyor tabir. Kulak asma, filanca adam nasıldır diyorsun. Kulak asma diyor, o adamda hayat yok diyor. Ve geziyor, gezdiğine de bakma. Gönlü, gönlü ölmüş. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, demir paslanır ya, Gönül de paslanır. Gönül paslanır mı? Bir kapı paslandı ne olur? Gıcır gıcır gıcır gıcır. İyice de paslanırsa kilit paslandığını düşünün, anahtarı sok, çevir bakalım göreyim seni. Paslandı, kaynadı birbirine parçaları. Hiçbir şey çalışmaz ki buna. O hale geliyor. İşte ölümü düşüneceksiniz demişler. Gönül çalışsın diye. Çünkü dervişe gönül lazım. Gönül aynesinde tecellileri seyredecek. Gönül gözü açılacak da manevi hakikatleri seyredecek de iyi kul olacak iyi işler yapacak. Gönül lazım. Gönül için demişler ki zikre oturduğun zaman evvela bir ölümü düşün bakalım. Kaç dakika, 15 dakika, 20 dakika bir düşün. Nasıl sen öleceksin, nasıl ruhunu teslim edeceksin, nasıl nasıl efendim seni yiyecekler, yıkayacaklar... ...kefenleyecekler, teçhizli tekvin olacak, nasıl getirip namazını kılacaklar... ...nasıl götürüp kaba koyacaklar, o kara toprağın altına nasıl gireceksin... ...orada tek başına ne yapacaksın, ondan sonra bir de oradan kalkış var... ...ba'su badel var mı yok mu, ne demek hocam, imanın şartlarından birisi var... ...ba'su badel hakkın, hakkın olacak, ee, nasıl kalkacaksın... Nasıl varacaksın Mevla'nın divanına? O mahkemeyi kübra'da ne yapacaksın? Burada herkesten sakladın. Yaptığın, yapacağın işleri, herkesi dolandırdın, aldattın, herkesini seni iyi sandı. Kabahatleri gizli yaptın. Hani diyorlar ya, gündüz külahlı, gece silahlı. Tabi var Anadolu'muzda. Gündüz külahlı, gece silahlı. Yani herkesin gördüğü zaman başka türlü, geceliğin başka türlü. Geceleyin eşkıyalık yapıyor. Gündüz de gören ha filahlı bu derviş filan sanıyor. Mevlevi dervişleri filan şöyle filahlı olurdu eskiden uzun boylu. O tabiri çıkarmışlar. E sen bu dünyada aldattın. Polisi de aldattın. Hatta mahkemeyi de aldattın. Şimdi yalancı şahitler buldun, rüşvetlerle şey yaptın. Allah'ı aldatabilir misin? O mahkemeyi kibirle hepsi çıkacak ortaya. Koca mahşer halkının karşısında herkes hesaba çekilecek. tabi. Herkes derken, istisnası var, Allah'ın has kulları. Bir gayri hesap cennete girecek, yetmiş bin kişi. O yetmiş bin kişiyi, yetmiş bin kişiler daha bağışlayacak Allah-u Teala Hazretleri. O bir gayri hesap, hesap, kitap, sordu sual, aç defterini, göster bakan bir demeden, Mevla bağışını cennete soracak. Allah ölelerinden eylesin. Ölelerinin şefaatlerine erenlerden eylesin. E, bunları hep düşünmesi lazım, akıllı bir insan, başına gelecekleri düşünür. Yarın yolculuğum var hocam. Kusura bakma ben bugün senin dersine gelemeyeceğim Yarın yolcuğum Almanya'ya gidiyorum Onun için alacağım edeceğim şeyler var Hazırlayacağım yol hazırlığı Peki eh madem uzun bir yolculuğa çıkıyorsun Sen bu derse gelme bugün Olur neden yol hazırlığı var Yemek alır insan yanına hele bir Köyden köye giderken filan eskiden hazırlık yapıyor Ahiret seferine hazırlığın yok mu? Ahiret bir sefer değil mi? O tarafa doğru gitmiyor musun? Ahirete doğru iki tane yurt var orada Bir cennet Allah'ın nimetleri yurdu, bir cehennem Allah'ın tahtının yurdu Ya ona gideceksin ya ona gideceksin. Ee, ya dolmuşsa dolmak bilen yok. Her insanın diyor Peygamber Efendimiz hem cennette yer var hem cehennemde yer var. Cennete giderse cehennemde yer, ki yerne bir kafire bakalım şey yapar. İki tarafta hazır. Hiç cehenneme soracak Allahu Teala Hazretleri. Helim teleti. Doldun mu ey benim muakrem olan cehennem? Doldun mu? Tıka basa doldun mu? Yarabbi daha var mı gönder Böyle dolmak yok Doldu da bana yer kalmadı yok E burada düşüneceksin bunu Düşündüğün zaman ha, Ben şu Ahmet'le çekişmemi bırakayım Ben şu bizim karıya zulmetmeyi bırakayım Ben falanca öyle epeyce inatlaştım Gittim ama Değmez ya şu ölümle dünyada Varsın benden yana hadi Allah kerim ben affettim Merak Allah'tan bekliyorum ecmini. Bak neden oluyor? Ahiret imanından oluyor. Hesap duygusundan oluyor. Efendim yaradılanı hoş görmek yaradandan ötürü oluyor. Evet, boşuna olmuyor. Onun için peygamber efendimiz emretmiş. Büyüklerimizde başka bir şey mi yapmışlar? Erbabı tarikat yeni icat mı ortaya çıkartmışlar? Çıkartanlar varsa bidatçı. Onları sileriz deklerden. Bizim hiç kimseye eyvallahımız yoktur. Hiçbir kimseye peşin verilmiş sözümüz yoktur. Hiçbir kimseye üstünü boş bırakıksa altını imzaladığımız, verilmiş kağıdımız, bonomuz yoktur. İstediğin gibi doldur, öyle şey yok. Herkes şeriatta uyuyacak. Herkes Kur'an-ı Kerim'in önünde diz çekecek, boyun bükecek, el pençe divan duracak, emret diyecek, orada kalacak. Benim Kur'an'da yok ama ben kendim böyle uyduruyorum. Değil mi? Kimsin sen? Allah'ın kelamı bu tarafta duruyor, sen başka bir şey uydur Öyle şey olur mu? Çekil. Kimsenin şey yapma hakkı yok. Efendim Resulullah şöyle yapmış ama ben öyle yapmayabilirim. Defol. Bize Allah'ın rızası lazım. Bize O'nun gönderdiği elçinin sözü lazım. Elçi göndermiş Allah'tan peygamber efendimizi. Elçi göndermiş. Ben dinleyeceğim, dinleyeceğim, dinleyeceğim. Anlarsam anlayacağım da Allah'ın yolunca yürüyeceğim. Eh işte bunların hepsi peygamber efendimizin şeylerini tatbik etmişlerdir. Aklı başında olan mülamamız, Biz onlara tabiiz. Ben efendim İmam-ı Azam hazretlerinin mezhebindenim. Neden? Büyük halim var Gece uyumamış, gündüz durmamış, ibadet etmiş, dini iyi biliyor, fıkıh iyi biliyor, hadisi iyi biliyor. Ondan ben ona tabi oldum. Onun kadar bilsem, ondan daha çok bilsem, o zaman benim kanaatime göre şu şöyle derim biter. Şimdi adam, Arapça bilir misin? Yok. Dini tahsil yaptın mı? Hayır. Ee, ne iş yaparsın? Başka bir hiç ilgisi olmayan bir işte, benim kanaatime göre, bu dini mesele böyle. Ya sen kimsin? Yeni, asrımızın imamı azamı mısın? Kimsin sen? Kendisi benim kanaatime böyle, göre böyle diyor. Bizim İstanbul'da iyi bir alim, hoca var, şeyli. Efendim Ali Yakup hoca, Allah selamet versin, afiyet versin, hastaca biraz. Kimle hastalarımızla beraber, Allah ona da afiyet şifa versin. Birisi böyle demiş de, kendisi alim de, karşısındaki de, efendim şu dini meselede benim kanaatim, böyle deyince... baştan kalkmış ayağa, demiş, affedersiniz, bilmiyordum, teşerrüf ettim demiş, müşerref oldum demiş, şöyle şeyini ilikler gibi yaparak... ...yani, siz müştehit misiniz demiş. <gülüyor> Müştehidi mi? okunan kitabı anlayacak hali yok adamın. Benim kanaatime böyle diyor, öyle şey yok alimlere tabi oluruz. Büyük alimlerimiz de Resulullah'a iyi tabi olmuşlar da onda. İmam-ı Rabbani Hazretlerine itimadımız var. Neden Allah Allah. yapmış, ne cihatlar yapmış bu bari. İmam-ı Azam Efendimiz, İmam Şafii Efendimiz, büyük böyle kitaplar hadiseleri, Gümüşhane'li hocamız bunun gibi beş tane, altı tane cilt yazmış, doldurmuş. E ben o kadar bilmediğim için tabi oluyorum. Yani gene de onun bir hatasını görsem ölçü nedir? Terazi var elinde hocam ölçerim tartarım Doğru mu söyledi yanlış mı söyledi? Şeriat Terazimiz ne? Şeriat Şeriatın terazisini elimize alırız Şeriatın dirhemini koyarız Efendim ölçeriz Ha bu hafif geldi şeriata uymadı Deriz Her şey şeriatla ölçücü Kuru yaş Büyük küçük doğru eğri hepsi şeriatın ahkamında yazılmış olduğundan hepimiz ona tabiyiz. Büyüklerimiz de öyle yapmış. Elhamdülillah bizim alemlerimiz bakıyoruz, okuyoruz. Bak hep hadislere uymuşlar. Dedelerimiz takva ehli insanlarmış. İyi Müslümanlarmış. Yani bizim gibi çürük değillermiş. Onlar öyle dünyaya meyletmemişler. Allah neyi sever, neyi ister düşünmüşler, onu yapmışlar. Gelmişler mesela evlerine oturmuşlar. Ya ben burada bağda bahçede Efendim bostanlar içinde meyveler arasında yaşasam yaşarım ama Allah cihad edenlere çok sevap veriyor. Verin kılıcımı verin okumu demişler. Cihada çıkmışlar Orta Asya'dan gelmişler Anadolu'ya. Orta Asya neresi? Efendim Anadolu neresi? Bağdat'ta otursalar diye? Bağdat'ta ne camiler var? Bağdat gibi ya, diyar olmaz demişler. Ana gibi diyar olmaz. Bağdat gibi diyar olmaz. Neden? Uzaktan şöyle bakıyorsun. Bizim kurşun kapladığımız cami kubbelerini altın kaplatmış adamlar. Altın kaplatmış, pırıl, pırıl parlıyor uzaktan. Son altın. Öyle bir öyle bir diyar. Giriyorsun içine türbelerinin Allah Allah. Ben dünyada mıyım, ahirette miyim, rüyada mıyım, uyanık mıyım? Çimdiriyor insan şeyine yani dur bakalım hayal mı görüyorum diye. Altın, gümüş, zeberdet, inci, ayna, süs, ziynet, kristal. Böyle zenginliğine şak yok. E orada dursa? Yok. Anadolu'da zunlar var. Efendim Anadolu'da savaş var, tehlike var. Ben oraya gideyim, orada İslam alemini korumak için bekçi olayım, savaşayım. Bu taraftakiler rahat etsin demiş. Rahat yerleri geçmiş, geçmiş, yürümüş, yürümüş, gelmiş. Hudutta en tehlikeli yerde oturmuş. Neden? Bana dünya lazım değil. Bana Allah'ın rızası lazım, ahiret lazım demiş. Allahın Teala Hazretleri de bakmış kulunun gönlüne temiz. Bakmış ki, Kendisi için malını veriyor, rahatını terk ediyor, diyarını terk ediyor. Ülkesine yurdunu bırakıyor da gelmiş oralara, kulum ben senin bu şehri mükafalsız bırakır mıyım? Al sana bu diyarları verdim demiş. Anadolu bizim olmuş. Al sana şu diyarları da verdim. Yunanistan şimdiki, Mora ve vilayeti bizim olmuş. Al sana şurayı da verdim. Bulgaristan şimdi o zamanki Tuna vilayetimiz bizim olmuş. Varmışız Budapest'e'ye, Macaristan'a. Orayı da almışız, gelmişiz Avusturya'ya. Viyana'ya kadar dayanmış. Askerlerimiz bugün Almanya'nın ta işlerindeki kölne kadar gelmişler. Kölne gittim ben. Dediler ki hocam burada bir gördünüz mü Türklerin geldiği bir yer var. Hı, dolaşmışlar oradan. Aklı geldi mi şuna? Almanya'nın ta ucuna kadar gitmiş. E bizim gibi Afrika'dan da giden mücahitler şeyi geçmişler. Cebeli Tarık boğazını geçmişler Akdeniz'i. Atlas Okyanusuna bağlayan bir deniz var geniş, onu atlamışlar, çıkmışlar İspanya'ya. İspanya'ya çıkar çıkmaz Tarık İbni Ziyad, yakın gemiler demiş, 12 bin kişiyle çıkıyorlar. Ya komutan ne yapıyorsun, gemiler yakılır mı? Yakın demiş. Çatır çatır, yelken, kürek, hepsi yapmış gemilerin. Diyor ki, ey, ey askerlerim, arkanız düşman gibi deniz. O olur insan, düşman gibi önünüzde deniz gibi düşman. Hadi bakalım ne yapacaksanız yap Ne yapacaklar? Allah yolunda çarpışmışlar, çarpışmışlar. İspanya alınmış. İspanya'nın koca bir memleketi var İspanya. Çok büyük bir memleket. karşı görüyor. Yukarısında dağlık bir yer var. Dağları aşmışlar, Fransa'ya inmişler. Fransa'nın ortalarına kadar gelmişler. Yani böyle çalışmışlar. Az daha bu taraftan, az daha bu taraftan olsaymış şöyle iki el kavuşacak. Bitecekmiş iş yani Avrupa'yı bir oradan kıskaca almışlar bir oradan kıskaca almışlar ama ondan sonra gelenler babaları çalıştı ya Allah da onlara o diyarları mükafat verdi ya para var Bağ bahçe bostan var güller sümbüller laleler var dallarda fik fik kuşlar ötüşür bülbüller şey yapar çığırışır ee, yarın bakalım şu içki kadehini şu içki şey başında suyun başında bir sefa sürelim Bak yeşillik manzaralı bir yer, deniz kenarı, önümüz boğaz, derya, efendim arka tatal rupumuz çanlık, Aa, bu safhanı yerde insan eğlenmez mi? Gelsin kadehler, gitsin kadehler. Çalgıcılar da çağırın ya, burada insan biraz zevk sahibi olmalı, biraz da çalgı çalınsın. Hadi bakalım, yan gelip yatmışlar, ondan sonra tabi onun rahat yaşayışı, bu taraftakinin gözüne bakmış. Dur, ben şuna saldırayım da onun tarlasını, borsalarını yağmalayayım. Bunun ki ona bakmış, Efendim, ben onu yağmalıyım, birbirlerini düşmana gözüm kalmadan yemişler, çatır çutur yemişler birbirlerini. İnsan insanı yağmıyor, yer. Kut kurdu, yediği gibi insan da insanı yer, tarih kitabını oku istersen inanmıyorsa, çatır çutur yer, kemiklerini bile çiğner yani. Ondan sonra sen misin birbirine düşen, tefrikaya düşen, ee, namaz kılıyor musun? Kılıyorlar, namaz kılıyorlar. Ezan okunuyor mu? Okunuyor, iyi. Dini ilimleri öğreniyor musunuz? Öğreniyoruz, öğreniyoruz. Şu kadar medrese var, bu kadar medrese var. Kurtuba'da efendim 1500 tane medrese, cami, 800 tane medrese varmış. Dini ilim öğreniliyor. O zaman Allah'ın her emrini tatbik edeceksin, değil mi? Ederim, ederim. Ne yapmış? Allah ne buyuruyor? Tefrikaya düşmeyin. Niye Tefrikaya düştünüz? Niye 20 parçaya ayrıldınız? 20 tane devlet kurmuşlar orada sonra. Tefrikaya düşmüşler. Bizim Osmanlılar. Onlar da tefrikaya düşmüşler. Birbirlerine savaşmışlar. Mısır valimiz ordu toplamış, düşmanlarla çarpıştığımız yetmiyormuş gibi Osmanlı'ya asker çekmiş, süreyi geçmiş. Adana'da bir savaş yapmış, Osmanlı askerini yenmiş. Yürümüş Kütahya'ya. Kütahya'da bir savaş yapmış, neredeyse gelecek İstanbul'u alacak. Kim? Paralalı Mehmet Ali Paşa ve o çocukları. Yani o da Mehmet Ali adı. Adı Mehmet Ali olan insan. Biz öbür tarafta uğraşırken, Avusturya ile Rusya ile uğraşırken, o da buradan bize şey yapmış. E biz birbirimize düşünce düşman ilerlemiş, sonradan bu duruma düşmüşüz. Yani Allah'ın yolunca gidersen, Allah mükafat verir. Allah'ın yolundan ayrılırsan, Allah da rahmetini, nusretini, yardımını çeker. Onun için Allah yolunda yürümüş eskiler, onu kazanmışlar, ibretan, zevke sefaya dalan, Osmanlı edebiyatını açıyorsunuz. Gazel, gazel, gazel, gazel, gelsin ilişkiler gitsin. Ey saki, ey meyhane, ey şarap, efendim gül renkli şarap bilmem ne falan Gördün mü gül renkli şarabı bak şimdi Bulgaristan'da ne yapıyorlar? Bak Yunanistan'da neler oluyor? Gördün mü şimdi şarabın rengi tatlı mıymış? Tadı güzel miymiş gör bakalım. İşte o şaraplar kan oldu şimdi. Onun için bu dünyaya böyle dalana Allah dünyayı da dar eder, ahireti de dar eder. Ahirete gidene... Allah'ın rızasını isteyene Allah, dünyayı da verir, ahirette verir, dedelerimizin misali, öyle olmuş. Onun için Peygamber Efendimiz'in sözleri hepsi bizim için şeydir, şu insanın gönlü, kalbi ölü olunca insan, insan olmaz. Hayvan olur, hayvandan da beter olur. Şimdi bizim dün hatunu götürdük bir yere, fakülteden bir doçent arkadaşımız var, efendim, baldızı rahatsız olmuş. Ameliyatlar geçirmiş, ölümlerden dönmüş Allah rızası için bir hani Geçmiş olsun demeye gittik Apartmanın dairelerinden çıkıyorlar yukarıya Bir dairenin kapısında iki kadın konuşuyormuş eh, Yanından geçen ne yapar İslam'da Selam vermiş, selam vermiş Geçmiş, ben diyor merdivenin yarısına Kadar çıktım, arkadan bağırıyor Diyor, o oh, kadın Yukarıdaki filanca daireye mi gidiyorsunuz Evet O daireye gidiyoruz Hu çekmeye mi gidiyorsunuz? Yani, hu çekmeye mi gidiyorsunuz? Lafa bak, bir kere hu ne demek? Allah demek, huvallahu, ul huvallahu, ahad. Yani hu sözü, Allah demek, yani insan hu hu hu diyorsa, hani, nenni yavrum, hu yavrum, hu hu diye, Allah diye diye büyütmüş bizi, nenelerimiz, baba, analarımız yani. Hu demek, Allah demek. E hu çekmekte ya Allah, ya Allah demek olur Netice itibarlı, kabahat mı? Yani öyle yapmak gitseler kabahat mı? Değil ama adam kadın edepsiz so, Yukarıda demiş çok tepinmeyin ha demiş Ya üç kişi var yukarıda bir hasta var İkide ziyaretçi kadın var Yukarıda çok tepinmeyin ha demiş Ya sende bir komşuluk adabı yok mu? İnsanlık yok mu? Olmaz Şu kalp ölü oldu mu Her şeyi ters görür insan yani gözünde, karşısındaki ayna, gözündeki gözlük, e, camı eğri bir oldu mu ters görür. Her şeyi ters görür. Şimdi yanından geçen kadın kendisine selam veriyor, insanlık gösteriyor. O ona, yani köpeğin yanından geçtiği zaman ötekisi hır diye saldırır insanın şeyine, eteğine. O da ona saldırıyor. Harz ki yukarıda hu dese, yani hastaya dua edecek belki mesela. Zaten kalabalık bir insan yok da yukarıda. Hadi diyelim ki Allah şifa versin dedi, bilmem... Okudu, üfledi, farz ededim. Ne olur? Sen yukarıdaki komşuyla, apartman komşuluğun yok mudur? Onun hatırı yok mu? Onun misafirinde böyle hakaret edilir mi? Sonra bu tanımadığın adam, ya bilmem bir bakanın hanımıysa, ya bir başka bir kimseyse, yani sen önüne gelene böyle saldırırsan, bir gün kafana bir tane vururlar, cezanı bulursun. Ama yani biz güldük, biliyoruz memleketin halini. Din öğretilmediği, im iman öğretilmediği, Efendim, insanlar öyle terbiyesiz, edepsiz yetiştiler. Eskiden, eskiden mahallenin birbirine komşuluk muhabbeti vardı, İslam'dan doğan. Birazcık kokulu bir yemek pişse, bütün komşulara tabak tabak dağıtılırdı, kokusu gitti, hakları geçmesin diye. Kimse, kimsenin bahçesine açılan pencere yapmazdı, kimse kimsenin bahçesini görmezdi. Herkesin herkese hürmeti, sevgisi vardı, İslam gidince insanlık da gidiyor. Adam belki müdahale var, kadın belki okumuş ama gönlü ölü, hasta. Dedik ki Allah şifa versin, kendi kendimize yaran. Allah akıl fikir versin, aklını başına getirsin de ya bir zamanlar bizim buradan geçen bir kimseye ben böyle bir edepsizlik etmiştim. Ne kadar ayıp etmişim diye Allah'a anlattırsın dedik. Allah doğru getirsin dedik. İşte böyle İslam olmayınca olmuyor. İslam'ın olması için de kalbin diri olması gerekiyor. Kalbin diri olması için de insanın ölümü atıyor, gözünden uzaklaşmayacak. Gafil olma, gafil durma ölüm gelir. Atasözü, gafil durma misafir gelir. Daha ortalığı, ortalık dağının zırr kapı. Oo, çok hürmet ettiğim bir misafir grubu kalktı geldi. Hadi bakalım ayıklar pirinçin taşını, ortalık darmadağın, pis, pasaklı bilmem ne. Eyvah yakalandık. Neden? Gafil durdum misafir geldi. E sen gene gafil durursun, içki, kumar, eğlence, zevkü, safa, namaz, niyaz yok, hiçbir şeyden haberin yok. Azrail aleyhisselam kalkar gelir, vav bakalım emanet. Ya benim biraz daha hazırlığım olacaktı, daha tamamlamadım. Geçmiş ona. La yestakdimuna saaten ve la O zaman geldi mi geri gitmez, ileri gelmez. Ölümü çok düşüneceğiz. Bir, ikinci hadis-i şerifin mealine, eksirir zikrel mevti, ölüm düşüncesini çok yapın, ve in nazarkete mi çünkü bu günahları izale eder, izale edicidir. Günahları siler götür. Ha demek ki ölüm düşünmesinin sevabı da varmış. Günahlar silmiyor. Temheysun biz ve tezhihüdür dünya, dünyada da dünyaya da insanı bağlamaktan bağlanmaktan kurtarır. Züç sahibi yapar. Dünyaya dalıp da günahları işlettirmez. Maddi menfaatten. ...dünya hırsından, mevki makam hırsından, şundan bundan dolayı adam öyle insanlar oluyor ki... ...arkadaşını değil kardeşini çiğniyor. Babasını şeye geçeceğim diye, efendim mirasa konacağım diye babasını öldürenler var. Babasını öldürenler var. İşte İstanbul'da Mertel sitesi diye bir site adamı çocukları öldürdü. Kocaman bir site kurdu, parası yok, pulu var, çocuklar öldürdü. Yani... Bu dünya hırsı silinmesi lazım insanın gönlünde. Ahirete hırs duyarsan duy. Allah'ın rızası hırs duyarsan, ah onu bir elde etsem diyen yanar yakılırsan o güzel bir şey. Ama dünyaya hırs duydun mu çok şeyler yaptırır. bu dünya ve kulli hati etin her hatanın başı dünya sevgisidir. Ben bir üst makama geçeceğim. Aman oraya bir terfi edeyim. Onun için ne yapmam lazım? Filanca arkadaş rakip ona bir iftira atayım. Filanca bilmem kimseye gideyim, rüşvet vereyim. Şöyle böyle, insan o makama geçeceğim derken kaç çeşit günah işler, dünya hırsı olursa. Ama Allah korkusu olursa, ben vazifemi yapayım da Allah bilsin. İyilik yap, denize at. Balık bilmese de Halık bilir. Allah bilsin der, Allah da onu yükseltir. Çünkü amirinin de aklı var, şeyi var, bakar, ötekisi tilki gibi bir şey, kurt gibi bir şey. Ben buna, burayı emanet edersen bu sürüyü da eder. Onun için şu dürüst adamı şey yapayım. Bak dost doğru sapıdan kadar sağlam hiçbir şey yapmıyor. Bunu geçireyim der. Gene onun dediği olur. Yani dürüst olanı Allah gene mevkii de verir, makamı da verir. Gelelim üçüncü hadisi şerife. Eksiru min al salati ala Musa kama rai tu aha dal min al اَحْوَطَ اَلٰى اُمَّتِهِ اُمَّت۪ي Efendim, İbn-i rivayet ettiği bir hadisi şerif, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Musa aleyhisselama çok salatü selam eyleyin. Musa aleyhisselama çok salatü selam eyleyin buyurmuş. Neden? Benim ümmetim hakkında peygamberlerden hiçbirisini onun kadar Efendim ihtiyatlı yani şefkatli görmedim. Çok şefkat ediyor bizim ümmetimize demiş. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz miraca çıktığı zaman Allahu Teala Hazretleri 5 vakit namazı, 50 vakit olarak emretti Peygamber Efendimize. 50 vakit namaz kılsın ümmetin diye. Dönerken Musa Aleyhisselam ile karşılaştı. Peygamber Efendimiz. Musa aleyhisselam ile o manevi bir alem tabi orası. Musa aleyhisselam 50 vakit olduğunu, olduğunu duyunca dedi ki, ya Muhammed ben bu insanları tanıyorum. Bunlar bu ibadeti yapamazlar. Sen git Rabbinden dile bu 50 vakti indirsin. Döndü Rabbine niyaz eledi Peygamber Efendimiz 40 vakte indi gene geldi bu da çok dedi gene döndü 30 vakte indi gene çok dedi nihayet Beş vakte indi namaz. Efendim beş vakit deyince Musa Aleyhisselam dedi ki gene çok bunu da yapamaz ümmetim. Artık utanıyorum Rabbuma niyaz etmeye dedi. Geldi böylece beş vakit namaz efendim Müslümanlara miraçta emredildi. Beş vakit namaz kılmak ama Musa Aleyhisselam elli vakti beş vakte indirtti yani. Ümmet-i Muhammed'e şefkatinden, ihtiyatından dolayı yapamazlarsa günaha girerler diye. Bak Peygamber Efendimiz de burada buyuruyor. Selam-ı Selam'ı çok eyleyin. Çünkü benim ümmetime ondan daha çok böyle şey yapan, şefkat eden, koruyuculuk yapan oradan... Biz bütün dinlere, peygamberlere böyle, böyle bakıyoruz. Müslümanın bakışı edepli, terbiyeli, efendim şeye uygun insanlığa, fazilete uygun bir tarz var. Hadi git bakalım bir de Yahudilerin nazarında, efendim Hristiyanların nazarında bizim Peygamberimiz nasıl, ne diyorlar? Bizim Peygamberimizi bırak Hz. İsa hakkında kanaatlerim var Yahudilerin. Hz. Meryem hakkında mı? var. Ödepsizce. Hiç ödebe uymayacak bir tarzda. Elhamdülillah yolumuz yok. Dinimiz hak din en güzel yol. Elhamdülillah. Biz Musa aleyhisselamı severiz. Ben Almanya'da öyle dedim. Yani Hristiyanlara, e biz sizin hangi peygamberi tanırsanız hepsini tanırız, severiz. Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam. Yani Hristiyanına, Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hep Yahudisine hep biz bunları rahatlıkla söyleriz. E biz hepsini kabul ediyoruz sizinkiler. Ya siz? Siz inkar edip kafir oluyorsunuz. Bir de şu var, kardeşlerim, şimdi dünyada Müslümanların nüfusu bir milyara yaklaştı. İnsanın tek başına durması mümkün değil. Biz tek başımıza dursak bu kafirler üstümüze çurlandılar, Osmanlı ne ettiler. Biz birleşeceğiz. Bir milyara yakın Müslüman var. Yani dünya nüfusunun dörtte biri Müslüman. Bizden biraz daha çok Hristiyanlar ama Hristiyanların çokluğuna kulak asma. Yani aslında şöyle biraz konuştun mu Müslüman oluyorlar yollarının yanlış olduğunu biliyorlar. Yani yani de adı var kendisinin şeyi yok. Ekseriyetle öyle. Şimdi biz kendimiz iyi Müslüman olacağız. Bir ondan sonra başka insanlara İslam'ı öğretmeye çalışacağız. İki. Bak şimdi Fransa'da bir profesör var Hindistan mı? Hintli. Fransa'da çalışıyor, her gün bir tane iki tane Fransızı Müslüman ediyor, her gün. Evet, gelir bizim memlekette konferans verir diye falan parasız. Yani, bak, Hindistan neresi, Fransa neresi, hizmet böyle olur işte. Biz de gitsek Fransa'ya, gitsek Almanya'ya, gitsek İtalya'ya, gitsek İspanya'ya. İspanya'da bak bir tane Müslüman bırakmamışlar, kazımışlar kökünü. Onlara yavaş yavaş, yavaş yavaş İslamiyeti e anlatsak, onlardan bir kısmı Müslüman oluyor. Şimdi Pakistanlılardan bir grup, Amerika'ya gitmişler, Washington Camii'nde oturmuşlar, böyle mikrofonu kurmuşlar, hoparlörler dışarıya ses veriyor. Anlatıyorlar, Müslümanlık budur, öteki dinlerin devamıdır, öteki dinlerin hükmü bitti, Ahkamını tazeledi Allah. Bizim peygamberimizi gönderdi. Biz Hz. Musa'yı reddetmiyoruz. Hz. İsa'yı reddetmiyoruz. Ama bozuldu bu dinler. Rivayetleri tam gelmedi. Kitapları tahrifata uğradı. Hmm. allah Teala Hazretleri onun için yeni peygamber gönderdi. Aslında yolumuz bildir, bildir. Sizin de bu yola gelmeniz lazım diye usulüyle böyle anlatıyorlarmış. Mikrofondan sokağa gidiyor ses. Oradan geçen bir Amerikalı mühendis dinlemiş ayakta durmuş biraz güzel biraz daha dinlemiş beğenmiş hadi dur şuraya gireyim demiş girmiş içeri. oturmuş orada dinlemiş daha da ilgi duymuş ne kadar tatlı konuşmuşlarsa o pakistanlı kardeşlerimiz sonunda demiş ki ben de müslüman oluyorum dinledi amerikalı müslüman oldu ne yapmam lazım <gülüyor> demişler ki, Müslüman olmak için para pul bir şey gerekmez ki, merasime ihtiyaç yok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <gülüyor> Müslüman oldun. Böyle deyince Müslüman oldun, yalnız tabi günüp olur, şey olur, git de bir yıkan demişler. Demiş ki siz benim gönlümü yıkadınız, ben de gideyim varayım evde vücudumu yıkayayım da efendim geleyim demiş, gelmiş. Ben sizi çok sevdim, yalnızdan ayrılmayacağım. Onlarla beraber şehir şehir gezmiş. Şimdi o Pakistanlı kardeşlerimizin güzel bir huyları var. Gidiyorlar İslam'ı anlatıyorlar. Bak bu Amerikalıyı Müslüman ettiler. Öbür şehre gidiyorlar. Orada da Müslüman ediyorlar. Orada da Müslüman ediyorlar. Ama yanlarına aldıkları adam da onlarınla gezerken İslam'ı öğreniyor. Duaları öğreniyor. Namazın nasıl kılacağını bakarak öğreniyor. Bizim dinimizin bir terbiye şekli nasıldır? Kitaptan okursun İslam'ı öğrenirsin. Yan yana durarak. Arkadaşlık ederek öğrenilir. Peygamber Efendimiz ashabını nasıl yetiştirdi? Arkadaşlık etti. Aynı mecliste bulundular, oturdular, kalktılar, gezdiler, geldiler, gittiler. Onun için Peygamber Efendimiz'in o kimselerle yanında bulunan kimselere sohbet kökünden sahabe deniliyor. Yani onunla sohbet eden kimse var. İslam'ın öğrenilmesi, yayılması yollarından birisi neymiş? Sohbet, sohbet, sohbet, sohbet, sohbet. Bir araya geleceksin, arkadaşlı geleceksin, sohbet edeceksin, anlatacaksın, dinleyecek. Kalbi canlıysa Müslüman olacak. Veya ölüyse canlanacak yavaş yavaş. Hani denize düşüyor bir adam, boğulurken hop kurtarıyorsun, baygın. Hadi bakalım suni teneffüs, kollarını, bacaklarını şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, baş aşağı getiriyorsun, sular çıkıyor filan. Biraz sonra eh, eh, başlıyor kıpırlanma, nihayet gözünü açıyor ben neredeyim filan diye canlandı. İşte öyle sohbetle ölü gönüller canlanır. Hele sohbeti yapacak kimse bir arif kamil kimse ise ölü gönül yavaş yavaş yavaş yavaş canlanır canlanır işte sonra parmağını kaldırır Müslüman olur. Şimdi onlarla gezmiş. Gezdikçe de İslam'ı öğrenmiş. Bir de güzel sakal bırakmış sünnettir diye. Amerikalı kınalı sakallı efendim uzun boylu boylu postlu bir kimse gelmişler şeye dolaşmışlar buralarda. Türkiye'ye belki gelmemişler de Küveyt'e gitmişler, Mısır'a, Suriye'ye gitmişler. Hac mevsili gelince bir de hac etmiş Amerikalı efendim. Hadi onlarla beraber kalkmış Pakistan'a, Hindistan'a. Şimdi orada böyle toplaşmışlar dünyanın her yerine giden, İslam'ı tebliğ eden insanlar. Gitmişler buraya da geldiler geçenlerde. Onlar hep geliyorlar geziyorlar. Burada da konuşma yaptılar. İşte bir ihtiyacınız var mı diyorum. Yani buyurun yemeğe gidelim teşekkür ederiz diyorlar. Bir ihtiyacınız var mı yani mali bedeni bir ihtiyaçınız var. Bize dua et diyorlar. Hadi Geliyor burada şey yapıyor ne güzel. Bak Pakistan'dan kalkmış. Müslüman kardeşlerini ziyarete ve İslam'a konuşma, sohbet etmeye yani. Ama Amerikalı gitmiş şeye kalabalıkta ona da söz vermişler buyur sen de konuş, işte mikrofon, işte Müslüman kardeşlerinin kalabalık cemaati. Söz almış demiş ki, ey Pakistanlılar, Hindistanlılar, Müslümanlar, Allah sizden razı olsun. Ben Amerika'daydım, geldiniz beni orada irşat ettiniz, beni orada Müslüman ettiniz, Allah sizden razı olsun. Size çok minnettarım, size teşekkür borcumu, şükran borcumu ödeyemem ama iki elim iki yakanızda gene demiş. Bu sefer şaşırmışlar, hem teşekkür ediyor, hem de hakkımı olan etmeyeceğim, iki elim iki yakanızda, diyor. Demiş ki, evet, iki elim iki yakanızda. Niye on sene önce gelmediniz? O zaman benim babam sağdı, demiş. O da Müslüman olsaydı ya, ben onu ikna ederdim, demiş. O Yani on sene evvel gelseydiniz, ben onu ikna ederdim, Müslüman olurdu. Bir, bozuk bir akideyle gitti. Dört sene önce gelseydiniz, anam sağdı. Onların hesabını sizden soracağım. Burada siz Müslümanlık yapıyordunuz, Oraya gelip bize anlatmıyordunuz ha? Bunun hesabını ahirette soracağım demiş. İşte onun için biz böyle dünyanın dök buycuna yayılırız. Dinimizi yaymak için Afrika'ya gideriz. Şimdi Afrika'da bir sürü Türk olsaydı fena mı olundu yani? Çinli var. Komünizmi yaymaya çalışıyor. Rus var. Komünizmi yaymaya çalışıyor. Amerikalı, Fransız, İngiliz vs. var. Müslüman yok. Türk yok. Ya 50 milyona gelmiş tofusumuz yetiştir yetiştir gönder Afrika'ya. Gönder Asya'ya, gönder Avrupa'ya, gönder Amerika'ya Güney Amerika'da hiç adamımız yok, gönder oralara İyi yetiştir, meslek sahibi yok, dünyanın her bir yerine ahlaklı insan ihraç et. Görsünler bakalım din neymiş, iman neymiş Şimdi biz kendimiz Müslüman olacağız kardeşlerim, bir de böyle İslam'ı yayacağız Ne olur biz İslam'ı yayarsak, bak Yunanlı bizimle mücadele ederken Amerika'daki ahbaplarına dayanıyor Yunan lobisi diyorlar, bir grubu var orada Efendim meclise baskı yapıyor bilmem ne yapıyor. Şöyle oluyor böyle oluyor. E şimdi Bulgaristan bizi böyle ediyor şöyle ediyor bilmem ne. Ya bir yürürüz. Sofya'ya kadar varız canla otururuz. Nasıl yürürsün? Başova Paktı yapmış. Rusya efendim Polonya Bulgaristan bilmem Romanya Macaristan. Koca bir grup. Yani hepsiyle birden savaşmak lazım acaba. Ha, demek birlik olduğundan bir şey yapamıyorsun öyle mi? Peki sen niye birlik olmuyorsun? Yok ben birlik olmam. Herkes gelsin benim bir tarafımdan çimdirsin, koparsın, yesin beni parça parça. Birlik olmayı istemem ben. Balkanlar gitti, gitsin. Bilmem, efendim Selanik gitti gitsin, Batı Trakya gitti gitsin, efendim Adalar gitti gitsin, şurası gitsin. E bir şey olur mu ya? Onlar bizim vatanımızın parçalarıydı. Yüreğinde acısı olmazsa olur mu insan? Orada kardeşlerimiz var hala. Batı Trakya'yı herifler bize vermemiş. Ahalisi Türk. Bak şimdi neler oluyor, Bulgaristan, bize yakın yerleri tamamen Türk, nasıl vermiş, nasıl çizilmiş o anlaşma, ne olmuş, İnsan onu düşünecekti, çaresini arayacaktı yani. Hansı da işte böyle, yani kendimiz Müslüman olacağız da, safa Müslüman olacağız, sap olmayacağız yani. Şimdi bak şu komşunun hikayesini anlattım, yani kendisine selam verene ne hakaret ediyor, böyle şey olmaz, sabıklık olmaz, yani ne olur? bizim birbirimizle kavga etmemizden kim kâr eder? Ben ona kızacağım şimdi, ben de ona gireceğim, bir şey yapacağım. Böyle muhabbetsizlik olacak. Bu mu daha iyi? Hepimiz muhabbetli muhabbetli, hem Allah'ın sevdiği kullar olarak, anlı secde gören, nurlu insanlar olarak, hem haram yemeyen, namuslu kimseler olarak, hem yaptığımız işi duyuruş yaparak, hem de memleketimiz, dinimiz, imanımız için canımızı veririz diyerek, safa sağlam böyle, keletlenmiş olarak çalışsak da, yekpare, bir duvar gibi, kale gibi olsak da, Memleketimizin içine, dışına faydamız olsa fena mı olur? Onun için çare işte İslam. Gelelim daha sonraki hadisi şerife. Peygamber Efendimiz orada da buyurmuş ki, nasi النَّاسِ اَسْسُنَّاُ Bir de aşağıda bir parantez var, o da demiş, وَهُوَ اَتْ تَكَلُّمُ ve وَاِذْهَانِ الْأَحْوَالِ bu hadis-i şeriften değil gibi ama hadis gibi parantez içinde alınmış bu hadis-i şerifte peygamber efendimiz buyuruyor ki insanların en yalancısı ekzebün nasi yalancılar var da bunların birinciliği kim alır? en yalancısı kimdir? ekzebün nasi es sunnau yapmacık laf şey yapanlar dil maşallah koduç gibi efendim müner madrabazlık arası var Efendim bir ağzından girer, burnundan çıkar, ikna eder. Yalan. Yani. <gülüyor> böyle şeyi sevmiyor. Peygamber efendimiz de söz hünerlerini, madrabazlıklarını, söz sanatlarını böyle e, şey konuşmayı falan hiç tasvip etmemiş. Nasıl olacak Müslüman? Dobra dobra olacak. Lafı eğiyor, büyüyor. Efendim tekerlemeler, bilmem var. Güzel konuştu, güzel konuştu ama aldatmak için konuştu. Öyle şey yok Dobra dobra bakayım erkekçe laf, Lafı şöyle bir sapasağlam şöyle bakayım Şimdi bizim Dün mühendis bir arkadaşımızla konuşuyoruz Gittim bir fabrikatöre diyor bir şey söyledim Bana diyor Dobra dobra şu cevabı vardı diyor Bir şey daha söyledim dobra dobra şu cevabı vardı Diyor hoşuma gitti diyor Yani istediğini yapmamış Tam istediğini yapmamış ama dobra dobra konuşmuş Hoşuma gitti diyor işte dedim ben de Yani o fabrikanın sahibi olmak için böyle sağlam iş tutmak gerekiyor yani sağlam düşünüp açık konuşmak Şimdi öyle bir konuşuyorsun ki evet mi dedi, hayır mı dedi, belli değil. Uygun mu gördü, karşı mı çıktı, belli değil. Ya ne e, yan çizip duruyorsun? Doğru düzgün konuşsan. Dinimiz açık konuşmayı, doğru konuşmayı efendim ta, tasvir ediyor. Peygamber Efendimiz öyle çok sözünü süslüyor, püstüyor da böyle fiyatalı, fiyatalı konuşmalarını falan tek şey yapmamış, tasvir etmemiş. Çünkü orada kibir var, kendini beğenme var, bir de söz sanatlarının arkasında hakikati gizleme maksadı var, o doğru değil. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların en yalancısı, böyle çok sanatlı konuşan kimseler. Sanatlı konuşuyor ama sanatlı konuşanlardan yalan söylüyor. Yani şair mesela. Güvenilir mi sözüne? Güvenilmez. Bir kafeyi denk düşüreceğim diye, bir vezni denk düşüreceğim diyor. Yanalanmış şey söyler. Sanat olsun diyor. Yani. Sanatken hanım bir söz söyleyeceğim diyor. Olmadık şey yapar. Adam fıkra anlatıyor. Fıkra neden anlatılır? Meclisteki şu şu şu şu insanları bildireceğim diye. Efendim cennetten anlatıyor, cehennemden anlatıyor, hesaptan anlatıyor. E bunlar oyuncak mı? Bunlar fıkraya gelecek şeyler mi? Adam gitmiş terazinin başına da şöyle demiş de, ondan sonra oradan şöyle olmuş da, cehenneme girmiş de, çıkmış da filan. Meleğe şöyle demiş de, böyle demiş de, şeytan gelmiş şöyle yap. Ya bunlar ahire şeyler bunlar oyuncak değil. Bunları sen fıkra böyle olarak anlatırsan, tah tah tah, ki ki ki gülün ama iman gider. Bunlar oyuncak değil Yani başkasını güldüreceğim. Söz sanat yarı da güzel söz söyleyeceğim diye yalan söylüyor, olmaz. Sözün en güzeli doğru olanıdır. <gülüyor> <gülüyor> Öyle fazla süslemeye lüzum yok Ben fazla söz, hüneri bilmem Bildiğim bir şey var Kalbimden geçen oldu kimse şey var Allah senden razı olsun İçin dışın ayrı değil yani Tamam en güzel o Valla hocam iyi güzel ama Senin şu söylediğin şey bana hoş gelmedi Senin şu yaptığın hareket Pek hoşuma gitmedi Şöyle yapsam daha iyi olur gibi geldi Allah senden razı olsun ben senin gibi bir samimi insan görmedim, gerçenin alnından öpüyor. Herkes yağ çekmek, bal çekmek, Allah emirler versin efendim, etek öpmek vesaire filan tarzında gidiyor, yukarıdaki şahıs da şişiyor. Ondan sonra ne söylesen daha anlamıyor. Ya bu kardeşim yaptığın doğru değil. Şu hanım ona bir şey söylesene olur mu böyle, mi? nedir bu şey? Doğru söyley söyleyen insanlara ihtiyaç var. yaralı söylemek. Gönlü aldım tamam adam'a öyle yağ çektim bal çektim ki tamam yağ çektim bal çektim ama Allah sevmedi. Ekrimül <gülüyor> Ulema wa wakiruhum ve ahibul Masakin ve jalisuhum darhamul Ayniyyah ve ifsu an awalih ibut darba radıyallahu anha Allah şefaatine eldesin bu ibut darba ashabı sufeda bir mübarek sahabî o rivayet etmiş peygamber efendimizden. E, o dünyaya hiç kıymet vermezmiş. Bir keresinde Selman Ünfarisi gitmiş de evine bakmış, el perişan. Hatununa bakmış, Öbud-i hatununa, o perişan. Öbud-i gelmiş sonra ona bakmış, o daha perişan. Ya ne var? Demiş ki karısı, senin kardeşim bu öbud terk etti dünyayı. Selman'ın parişi, fereğin çemberinden geçmiş, gün geçmiş, gün görmüş bir sahabi, onun orucunu ye bakalım demiş, adamın gece yat bakalım demiş, şöyle böyle Peygamber Efendimiz'i boylamışlar. Şikayet etmiş, demiş ki ya Resulallah, Selman geldi benimle misafir, benim orucumu bozdurdu, beni gece uyku yutturdu, yaptığın ibadetlerden mahrum eyledi, ondan sonra şöyle yaptı, böyle yaptı, dinlemiş Peygamber Efendimiz, Selman haklı demiş. Senin üzerinde senin karının hakkı var. Karının hakkını vereceksin. Çinemek yok. Vermemek yok. Senin üzerinde çocuk çocuğunun hakkı var. Onlara bir pay ayıracaksın. O payı vermemek yok. Senin üzerinde efendim Allahü Teala Hazretlerine ibadet borçları var boynunda. Ondan da yapacaksın. Senin üzerinde senin nefsinin hakkı var. Aa. Benim vücudumun hakkı var benim vücudum. Tabi. Hadi bakalım sen bu vücudu ifna et. İyi bakma, perişan et bu vücudu, sidara içtin, ciğerlerin doldu kurumla. Efendim içkiyi içtin, çürüdün. Efendim uyku uyumadın, kumar masalarında sabah kadar sigara tüttürerek, al papazı ver şeyi üçlü, dörtlü, beşli neyse artık kumarın şekli şemaili, sabahları boyladın, zayıfladın, verem oldun. Ha. Senin vücudun senin karşına geçecek, sana dava edecek. Diyecek ki, Ya Rabbi, bu bana bakmadın. Beni veremetti diyecek senin vücudun. İşrette mahvetti diyecek. Yanlış yolda, eğlencede, zevkte, sefada beni mahvetti diyecek. Vücudun senin üzerinde hakkı var. İslam'ın güzelliğini görüyor musun? Onun için bu hakkı ödemek için şu vücudu da yatıracaksın biraz. Yat bakalım vücudum, hadi bakalım. Söyle benden hak isteme, mışıl mışıl uyuyup atalım şurada. Ama sabah namazına kalk. Namazda uyumak yok. Namazda uyumak yok. O zaman acaba dinlen... Mazza camia. Yani her hak sahibine hakkını vermek lazım. Efendim öyle Müslüman var ki bir Müslüman oluyor, birazcık anlatıyorsun şöyle yap, böyle yap, bir iki yapıyor, tadı damağında kalıyor. Daha çok yapacağım, daha çok yapacağım. Dur ya, dur, bu vücut sana ömür boyu lazım. Öyle şey değil, ölçülü yapacaksın. Baklava'yı çok sevdiğin, balı çok sevdim, bayıldım. Hadi bakalım, bir kase bakla balı ya yani seni karın içine yatırsalar, Ankara'nın karını eritirsin o zaman. O kadar şey yedin mi? O kadar balı yedin mi? Kulaklarına ateş fışkırıyor sana. E ne kadar yiyeceğim hocam? Ölçü yiyeceksin? Yani her güzel şeyi öyle kaldır de çok yapmak yok. İbadet de öyle, uyku da öyle, yemek de öyle. Her şeyin bir tabi ölçüsü şeyi var... Ebu Derda'ya öyle demiş. O çok hoşuma gider. Yani o ibadet ehli bir insan. Şimdi o rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Diyor ki peygamber efendimiz bu hadis-i şerifinde. Ekrimül ulema. Alimlere izzetü ikram eyleyin. İkram eyleyin demek yani çıkartın keseyi. Cüz cızdanı aç bakalım. Paraları dolduracak yok. O manada. i̇zzet ikram etmek. Yani hürmet göstermek demek. Ekrimül ulema. Alimdir. Geçerken ayak at bakayım Efendim, Konuşurken bir edebini takın bakayım Hizmet etmek gerekiyorsa hizmet et bakayım Neyse yani izzet edeceksin İzzet ikram et O manaya olan yani ikram Yoksa şey manasında değil Tabi bir ihtiyacı olursa Adamcağız mesela ilim adamıdır Çok büyük alim Sen de çok büyük cüccarsın Allah daha çok mazlarsın tamam Evin var, üç tane afakmanın var, iki tane kamyonetin var, bir tane otobüsün var, bir de tır çalıştırıyorsun. Paran, pulun hepsi yerinde. Bu da alim. Bu da Arapça öğrenmiş, hukuh öğrenmiş, tefsir öğrenmiş. Takva ehli bir insan ama onları öğreneceğim derken dünya çalışmasına gidememiş. Dünyalık kazanmaya gidememiş. İlim öğrenmeye gitmiş, dünyalık çalışması eksik kalmış. Şimdi sen ona tepeden bakıyorsun, yani paran kadar konuş, ne sen diyorsun beş kuruş paran yapıyorsun, Hıf, otur, bilmiyor, öyle şey olmaz. O da senin gibi dünyaya dalsaydı, belki senden zengin olurdu. O ahiret zenginliğini tercih etti, irime öğrendi. Ve onun da bir ihtiyacı olursa, muhtaçsa, yardım edivermek iyidir. O istemez ama, ya istemez, istememiş yani, hakiki alimlerimiz istememişler ama sen de gözet, yani biraz haline, tavrına bak, durumuna bak, alime, yani maddi bakımdan da ikram edersen, en çok ilk önce, öncelikle ona etmek lazım gelir. O tarafında söyleyelim işin tabii. Gerekiyorsa öyle olması lazım. Onun bo onun boynunu büküp bırakmak olmaz. Bir sevdiğin kardeş var iyi, ilmi de güzel, kendi de güzel. Allah üç tane daire varmış. Bir yerden miras mı geldi nasıl olduysa? Üç tane dairesi olmuş. o oh, elhamdülillah demiş, şimlik demiş bir tanesinde oturur demiş, ötekisinin iki tanesinin kirası ile şey olur, şimdi ilim öğreteceğim demiş, ne güzel yani şimdi otururum, ilim öğretirim demiş, hakikaten Ankara'nın hocaları gidiyorlardı, cami hocaları kendisinden bir şeyler öğreniyorlardı hasılı, demek ki Peygamber Efendimiz'in emrine göre alimlere hürmet edeceğiz, izzet edeceğiz önünden geçmek yok, şey yapmak hürmetin, izzetin şekli, maddi, manevi neyse yapacağız Ve onlara onlara vakarlı bir insan muamelesi yapın yani tevkül eyleyin hürmette, izzette kusur etmeyin demek yani. sonra alimlerle ilgili tavsiyesi bitti alime ne yapacağız? alime işimiz hürmet, izzet ve <gülüyor> ehibbul <gülüyor> mesakin fukaracıklarına sevin miskinleri, fakircikleri sevdim. Ama hocam elbisesi yırtık pırtık. Ama bilmem evi tenekeden çatısını tenekeyle kapatmış. Kemer mahallede, sokağında şey yok ya, çamur alt tarafı hocam. Ama işte hukaracık, Allah öyle fakirlerin, şeylerin, boynu büküklerin, kalbi, kalbi kırıklarının yanındadır. Yani iyi bir kursa, Allah yolunda gidiyorsa fakirlik bir, bir kusur değildir yani. Ha, ondan da seveceksin. Ve cali suhum, onlarla oturacaksın. Yani, otur, hal hatır sor, yat evine ziyaret et. Hocam evine gidiyorum, tavandan burnuma şey, yağmur damlıyor, içerisi kokuyor, bilmem, bilmem şöyle oluyor. E, pukaracık ne yapsın ya? Çanakkale'de birisi dediler ki, şöyle bir adamcağız var, çok iyi, birkaç şeyini anlattılar. O e, Baktım, çok gönlü tok bir insan, yani devletin verdiği ikramiyeyi almak istememiş. O kadar böyle... Takva ehli. Bir gidelim bakalım ziyaretine dedim. Gittik şöyle ayakta zor duracak bir kulübece oturuyorlar. Yüksek bir iltavanı. şöyle bir somya, kendisine şöyle bir soymuyor. İkisi oturuyorlar. Nasılsınız? Elhamdülillah diyor. Şöyle boynunu şey yaparak. Çok şükür, çok şükür yarabbim. Sefil perişan. Gözlerim yaşardı yani içeri girdiğim zaman. Gözlerim yaşardı. Çok şükür, çok şükür yarabbim. Bugünümüze diyor. Ne mutlu bize diyor. Allah'ın sevgili kulü, besbeli yani şey İşte fukaraya gidecek, onunla oturacak, şey yapacak. Çünkü bazı kibirli insanlar, yanlarına yanaşmalı varmış. Yani o kim ya benimle aynı yerde oturacak? Ben ne evine alırım ne onun evine giderim. Falan, kendisini böyle büyük görüyor, öyle şey yok. Fukarayı sevip, onların yanına gidip, onlarla oturup kalkmak. Peygamber Efendimiz'e gelmişler. O zamanın bazı zenginleri, demişler ki bize şu fukaradan ayrı bir meclis yap ya Resulallah. Biz bunlarla oturmaya ağırlanıyoruz yani. Bize ayrı bir meclis yap. Bunlar dediği El Faresi o, o mübarek sahabeler, cennetle müjdelenmiş mübarek insanlar. E eski püskü efendim. şey yaparlarmış, tabii, dokuma elbise falan çok yok o zaman da. Diyelim ki kurban kestir, derisini temizliyor, tuzluyor filan, elbise yapıyor. Yağmur yağdığı zaman ağıl gibi kokarmış. Biliyorsunuz post kokar ya, tabii o zaman iyi ilaçlar filan de yoktur. Yani ağıl gibi kokarmış sahabenin, temiz, temizliğinde bir şey yok da. Ama işte böyle kokusu şeyi filan olabilir. Hasılı fukarayla oturacak, yani kibir göstermeyecek insan. Onları sevecek ve oturacak. Alimlere hürmet, fukaraya muhabbet. Sonra... Merhamul agniyâ, zenginlere de merhamet edin, dikkat edin, yanlış duymadınız, zenginlere de merhamet edin diyor peygamberleriniz, acıyın diyor zenginlere. Yani nasıl olacak, bir kere haset etme, kim besleme, o da Allah'ın kulü, yani Allah'ına mal vermişse sen ne düşmanlık ediyorsun? Komünizm şeyi filan böyle, zengine husumet filan, iki tarafı birbirine kışkırtmak öyle şey mi? Allah mal yarmış, namuslu kazandıysa helal olsun, namussuz kazandıysa kanun yapışsın yakasına hesabını sorsun, bana bir şey demeyiz ama namuslu kazanmışsa köyünden çıkmış, efendim fukara olarak maydanoz satmış, dereotu satmış, sonra böyle namuslu ticaretiyle geliştirmiş, beğendirmiş kendisini, dürüst bir insan diye, birisi orta kalmış yanına Allah işlerini res getirmiş, bereket vermiş, işleri genişlemiş filan filan filan zengin olmuş. E ne yapsın şimdi bu adamcağız yani kabahatı mı var? Dürüst şey yapmış. Küvette birisinin misafiri olduk. 30 tane araba gittik. Yani katile, yolcuyuz. 30 tane araba, gittik evinin avlusuna girdik, hepsini aldı. Daha var mı diyor. Efendim kadınlar için bir köşk bu tarafta, erkekler için bir köşk bu tarafta, araba duvar. Efendim Yüz tane kadın Onlar o tarafa gitti Erkekler bu tarafa gitti Efendim Adamcağızın Mekke'deymiş Bizim geldiğimizi anlayınca Atladı uçağa geldi Hoş geldiniz diye Efendim bize nasıl evini harabeye çevirdik O kadar kalabalık insan gidince ne olur Harabeye çevirdik Bilmem abdest alacağız Şu ihtiyacımız var bu ihtiyacımız var Yolcunun hali tabi Yüzünden tebessin hiç eksik olmuyor. Allah razı olsun. Nasıl tervane gibi hizmet ediyor. Ben ömrümde öyle zengin görmedim. Otuz, otuz, otuz bin dolam zekatını mı varmış burada? Yani çok büyük, çok büyük zekahtı falan olan zengin bir insan da. Ama ben öyle tatlı yüzlü, efendim, güleç yüzlü, tatlı dilli bir zengin görmedim. Mektup yazdım buradan. Allah sizden razı olsun, teşekkür ederiz falan diyor. Ona da cevap geldi. Şimdi... Bu adam hayır babası yani Herkese hayır edermiş böyle Sordum öğrendim Suriye'de fakir bir ailedenmiş Fakir bir aileymiş Allah işte dürüstlüğü Dolayısıyla küvette Küvetin Kuwait sayılı zengini olmuş Fakirken Allah seni Helal olsun afiyet olsun Allah daha fazla versin Çünkü iyi bir insan yani Herkese hayırını yapıyor Demek ki haset etmeyecek Fakir zenginin malına haset etmeyecek, bir de efendim haset de etmeyecek, bir de ona nasihat edecek. Diyecek ki, aman bu dünya malına aldanıp da sakın ahireti unutma, aman hakkını, fakirin hakkını vermekten geri durma. Efendim işte vazifelerini unutma, insan zengin olunca pek ibadet şeyi falan hatırına getirmez başıbara gelmeyince, aman sen Allah'ı unutanlardan olma filan diye olan merhamet edip de başyatla muamelesi edeceğiz yani severek aman etmeyelim etme, ama zenginliğin tehlikeleri vardır binler insan insan biraz zengin oldu mu eder. Sen böyle olmadıya yakınlık göstereceğiz yani acıyın diyor onlara pekandaşları varhamun aminuğa ve iffu an